Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor Şarkıların arasında böyle bir şey yapacaksın arada Abi sonuçta bu drive Time tamam mı? Drive Time'a göre bir, bir yayın yapmayı öğrenmeniz lazım biraz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 Herkesin ki senin gösterdiği ayrı, benimkinin gösterdiği ayrı. Saat... Önemli olan kaç gösterdiği değil tabii herkesinkinin. Önemli ne olan ne kadar üşüttü. Üşüttü evet. E... Bir saat ne kadar fark ediyor? Bir saat önce eksi 18'miş. Ah ne kadar güzel, ne kadar güzel. Zaten benim suyumun donmasından da bu belli. Evet. 18 Çocuklar 18'den... suyum dondu ne yapacağız? Şu anda size anlattığım anıların... Ne kadar sıkıcı olduğunu fark ettim ama dinleyin bakalım. Bu suyun donması yaşanmışlık mı? <gülüyor> Vallahi yaşanmış. Yani. Bu, bu, bu, bu bir sorun. Başka bir dert yok değil mi şu anda senin için? Benim için hayattaki dert Çok şu anda suyumun donmuş olması. Bunu nasıl açacağız? Ortada bir cenaze var. El birliğiyle kaldıracağız. Sıra ben de kişisel gündemimden bir şey anlatmak istiyorum. Evet. Herkesin bir hakkı var değil mi? Kişisel tabii, tabii. sevgili dinleyicilerimizde radyoların kapatma <gülüyor> imkanı var da rağmen ben bu hakkımı kullanmak Lütfen istiyorum. Lütfen hakkını kullan. Yalnız tek hakkımız var ona göre. Benim. Ya dün gece ben dükkandan çıktım eve geldim. Dur, Botlarımı... Adam direkt başladı Uzun, yaşanmışlıklar. <gülüyor> Botlarımı çıkardım. Ondan sonra. Allah Allah. <gülüyor> Şunu da <yapın>. Allah Allah. <gülüyor> Her tarafta bir çamur. Herhalde dedim bot. Botlardan bot. falan. Allah Allah. Sonra neyse. gittim. bot mu put mu? Bot bot. <gülüyor> Çünkü ondan sonra orada yanlış anlaşılma olmasın. Geçtim eve geçtim adım yaptım. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Bu çamur tamam <gülüyor> ayakkabıların olduğu yerde var da paltomu çıkarırken telefonun olduğu yere nasıl geldi? Şöyle. Allah. Allah Allah. Allah. <gülüyor> Neyse dedim bir üstümü şey yaptım. Paltodan herhalde sürttürdün falan herhalde. Çıkardım paltomu içeri İçeri gidiyorum. Herkes aynanda <gülüyor> şaştı. <gülüyor> i̇çeri gidiyorum. Orada Allah Allah o bizim şey var ya tamam o eve girişte. Bir bakıyorum orada leke. Allah. Allah Allah, Allah Allah Allah Allah ne oluyor lan? Allah, Allah Allah. Nereden geliyor bu çamur? Arkadaşlar <gülüyor> Ne oluyor ya Robotlar da şaştı <gülüyor> Onlar da manyel veriyorlar Ellerine şey Allah Allah diye çarptıklarında kısa devre oluyor Döndüm banyolar şöyle kafamı uzattım Ayakkabılara doğru bakıyorum Ayakkabı orada mı diye Ayakkabı orada <gülüyor> Ayakkabı <gülüyor> Ay orada Oktay, vallahi, evet. çamur. Nereden geliyor bu çamur Hayda. Allah Allah Paltoda yok Bakıyorum, Bir baktım ne göreyim Pantolonun paçasından Tam dize kadar olan yer Tamamen çamur olmuş ...ve oradan dökülüyormuş çamurlar. Anıların sonu. <gülüyor> evet, bir kişisel gündemiyle daha... ...Oktay Demirci'nin sizlerleydi. <gülüyor> Çok rahatlatıcı bir şeymiş yalnız. Ay, evet, hepimizi rahatlattı, hepimizi rahatlattı. Ben de ülke gündeminin <gülüyor> sorunlarına bir bakmak istiyorum. Ben ona geçmeden önce bir soruyla peki, devam etmek peki, istiyorum. Peki, peki, peki. İzmir'de son kaç yılın rekoru olabilir? <gülüyor> Eksi yedi derece. Gırh. <gülüyor> ben 40 yaşındayım. 40 olabilir. Değil. 50. 50. Değil. 100. İzmir'in eski bakalım kim bakalım aranızdan kim bilecek? Simirna mı? Eski Simirna döneminden beri ilk kez son İzmir tarihinin 5000 yıllık İzmir tarihinin 5000 yılının en soğuk eski telefon kodu İzmir'in. Eski telefon kodu mu? Hiç olabilir. 242 değil Aa, hatırlamıyor mi? Hatırlamıyor musun ki? Yok, ben Şap hiç. Şak diye cevap vereceğim. Eski telefon kodu dışında zamanında ben İzmir dışında olup da telefon eden biri değildim ki. O, o, olsun da ne mi? bileyim yaşadığın şehrin mesela bilirsin Bir... gibi. Yani küçücük yani... çocuk alan koduyla mı verecek? Hakikaten. Alan koduyla veriyorum 0 öyle mi verecek? Ben il sınırlarını hiç terk etmeyeceğimi düşünürdüm küçükken. Ankara'nın neydi mesela o zaman? İzmir'de Ankara, yaşadığına göre Ankara'yı bilmen ben de lazım bilmiyorum. bu mantıklar. Kime arayayım ben? Yemin ediyorum, ediyorum ben de bilmiyorum Ankara'yı. Nasıl bilmiyorsunuz? E, Ankara'da sen? yaşıyordum. Nereden bileyim be? Bu benzer savunman için teşekkür ederim. Benzer açıklamak Kaç Ankara'nın kodu? 4 Dör, değil miydi? 4 mu? Evet. İzmir'in de 3-3,5 olma ihtimali var o zaman. <gülüyor> Tabii ya Ankara'nın 4, İzmir'in 51'di. Ha buldum buldum. 35 Bas buçuk. bir 4'e de bir Ankara'yı arayalım. <gülüyor> Alo Ankara mı? Ya nasıl ya hatırlamıyorsunuz? Tabii hatırlıyorum. O da mı Sen, tabii, 1927 acaba? 1927 senesinde 4'le basıp açıyordun. Sonra da Santral'dan diyordun ki kim istiyorsun? Mesela Oktay Demirci ile görüşeceğim diye onlar bağlıyordu. <gülüyor> 1402 ya. Ankara Savaşı'nda zaten Timur 4'e basmış. Alo diye açmışlar. Fil sesi dinlenmiş. <gülüyor> Oradan zaten savaşı Tabii evdeler şey mi diye. Ankara Savaşı öyle başlamış. Aramışlar dört çalmış açınca alo deyince filmler. Filmler evdeler oradan fileri her şeyi alay geçiyorsunuz <gülüyor> çocuklar Ankara Savaşı'nda şey, da alay geçiyorsunuz. telefon kodlarının kutsallığına da dalga geçiyorsunuz şu anda. Tabii Ankara Savaşı ile ilgili hemen bir dipnot verelim. E, bugünkü Esamboğa o zamanki adıyla Asanbuga e, bunu da tekrar ediyorum. Teşekkürler. E, 51 son 51 yılın rekoruymuş İzmir'de. E, 50 dedik bir, bir yaklaşık sonuç diye. Evet, 50'yi çevirdiğin zaman ulaşamıyorsun İzmir'deki bir telefona falan. Hayır kaç yılın 50 dedin? 50 adosin. dedim. Bir yaklaşık sonuç diyeydin diyorum. 50 Eksi -7. Ne diyorsun Ege? 7 korkunç rakamlardan bahsediyorsunuz. Sen annene bahsediyorsun. bir sorsana ya. Hakikaten annen 50 yıldır İzmir'dedir herhalde. Doğru. Hiç bu kadar üşüdün mü diyeceğim. Have you ever cold like that? Bu cennelik no, olarak yet. hiç ilginç bir anınız var mı diye evet. soracağım. Hmm. İzmir'de herkes kar fotoğrafı çektiriyormuş bugünlerde. İzmir'e kar mı yağdı? E Tabii karla beraber. -7 nasıl oluyor Fahir? Karlı oluyor. E Neyle kar olacak? kar yağınca böyle bir arabanın camında bazen görebiliyorsun. Hani bu kart aynısı fotoğrafı var ya. İzmir'de hmm. onlar görünüyor tek tek. E tabi yani. Şimdi yani yoğun bir şekilde. Bir Neyse ben 50 yıl, 10, 51 yıl olduğuna değil daha da eski olduğuna inanıyorum. 2-3 yıl önce de çeşmeye kar yağmıştı. Var mı gene öyle şeyler? O şeydir, volkanik küldür, o başka bir şeydir. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ben evet. bu sabah yayınımıza neşe katacak şeyi buldum. Daha doğrusu bu sabah değil de bu sabahtan itibaren. Eski telefon kodları mı? Hayır. E, ben taklit yeteneğimi şey yapıyorum ya ara ara çıkarıyorum ortaya. Hı hı. Şimdi artık siz de yayında şey yapın. Ne derler mesela Fatih Terim'den bahsediyoruz. Hı -hı. Ya Fatih Hoca da stüdyomuzda diye hemen bir pasatım Ben her taklidi yaparak ses değiştirerek şey yapayım. Fatih Terim özelinde mi bir taklit şey var şovun yoksa genelde? Kimden mi? bahsediyorsanız o olabilir. Herkese vay be çok iddialıymış. Zaten şey yani bin bir surat diye boşuna demiyorlar bana. Ee, o zaman şeyimizde stüdyomuzda gazeteci yazar... <gülüyor> Kim olabilir kim olabilir hadi bakalım. Yabancı da olabilir yani <gülüyor> bu arada mesela George Clinton'dan bahsediyorsunuz hemen onu da olabilir. Ha istediğimizi. Tabii canım yani sohbet nereye gidiyorsa. Tamam o tamam. zaman gündemimize bakalım. yavaş tamam, Gündemimiz bakalım ne varsa. Hı -hı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 3 çocuk istediğinin uygulamaya konması için Başbakan Davutoğlu dün bir dizi kolaylık açıkladı. Dur Fahir. <gülüyor> ne oldu Ege? Ne oldu? Hazırım ben. E, tamam. Başbakan Davutoğlu İki dedi. İki tane isim geçti. Tamam hangisini yapayım? Siz, sizin pasınızla ben giremem ki araya Neyse tamam hadi burada pas tamam, atmayalım Bey, pas <gülüyor> Başkasını da pas atalım <gülüyor> e, Dün bir dizi kolaylık açıkladılar Evleneceklere müjde anne baba adaylarına Şimdi, müjde Doğum yapacaklara müjde e, Bu müjdeler e, Bizi de bir faydası var mı? Zamanında yapmışlara e, Geriye dönük mü? Yani Biz boşu boşuna iki tane çocuğumuz var Şimdi o Zil baştan 200, başlamak 400, gerek bazen sırf orada 600 lira zararım var Niye canım? Nereden çıktı? 200 i̇lk çocuğa özel? 200, ikinciye 400 veriyorlarmış. Yo sen yanlış öğrenmişsin. Ya öyle okudum Doğum biraz. yapanlar ilk çocuk için, iki, ikinci çocuk için, dört, üç ve üz, e, üzeri çocuklar için altı ay boyunca günde sekiz yerinde dört saat çalışacaklar. Ve çalıştıkları kadar değil. <gülüyor> Çalışmadıkları kadar Çalışmadık ödeyecekler. Kompli e, maaşlarını alacaklar. Parasının yarısını işveren yarısını da devlet ödeyecek. Ha Hı -hı. sen devlette çalışıyorsundur. Kompli devlet ödeyecek. Ee, devlet anneye ilk çocukta 300, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 lira. 700 lira zarar mı? Şu anda direkt 700 lira içeridesin Ege. Ee... Bana biraz ikinci çocuklara haksızlık yapılmış gibi geldi. Evet, yani niye çok Sanki... çok ayıp yani ilk 400 çocukta 300, liraya... ikinci de 400, 600 yani hep ortanca çocuk sen durumu böyle çıkıyor. Bence tek sorun buradaki bu sistemdeki tek sorun ikinci çocuklara verilen, ikinci çocuk başına verilen para. Orada bir 50 lira kırpmışlar bence. 300, 400. 450 ve 600 şeklinde gitseydi çok mantıklı olurdu. Çok güzel. Veya olurdu, 300, evet. 600, 900 diye. Doğru mu tamam. mantıklı tabii. Evet. Nakit para yardımı yapılacak Bu tutar her doğumda bir defaya maksus Olmak üzere verilecek Bu da bir sıkıntı yok Evleneceklere müjde Devlet evlenecekleri de unutmadı Onları da destekledi Bu kapsamda çocukların kullanacağı çeyiz hesabı açılacak sen şimdi Çeyiz hesabı mı yok Nasıl sen? Çocuklardan para almadım Hayır Ali'ne çeyiz hesabı aç mesela Çeyiz mi? Ya açabiliyorsun. <gülüyor> Git bankaya de ki ben çeyiz hesabı açıyorum. Çeyiz açayım. niye açıyorum ben? Çeyiz hesabı. Başka niye çeyiz Oğlum Kız çocuğu herhalde? sahibisin. Çeyiz diye bir şey var. Kız çocuğu sahibi olarak senin o çeyize bir şeyler koyman Hayır, lazım. Hayır ne bileyim çocuğun eğitimi için bir kenara para ayırma falan değil. Sırf çeyiz olarak mı düşünün? Üre, üreyişli olsun diye mi? <gülüyor> ya Çeyizli çocuğun çeyize hazır olsun. Ya ya. Evet sen Hemen üreyişe katılsın 300, diye. 300-400-600'e böyle isyan etmiyorsun da. çeyiz hesabına niye isyan ediyorsun Abi ya? Başka bir şey koy. Çocuk fonu koy. Bir şey koy adını da. Çeyiz de ya. Çeyiz Çam şey Ya git. Fırın, Fırın <gülüyor> ve saç kurutma makinesi. Bu ay durumumuz yoktu. Saç kurutma makinesi yattı. <gülüyor> Sen çeyiz hesabını istersen eğitime harcarsın. Ya Allah Allah. İstediğin yere harca. O zaman ona göre Hayır, istediğin yok. yere harcamak Harcam, yok. Yok mu? Yok öyle. <gülüyor> yok öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, aile mesela açılan hesapta 18 yılda ki Ali şu anda kaç yaşında? 8. 8 8 bu yaşlarında. 10 senesi yok canım 18 yılda hesap biriktir. 18 yaşında mı evlendirecek çocuğunu 18 yıl hesabı bileyim, 16'da falan herhalde bu şeyi hesabı <gülüyor> olduğuna göre Neyse 100 bin lira biriktirdi nege? tamam Sen diyorsun ki benim melek kızım evlenecek yaşa geldi ben bu hesabı alacağım Patlatacağım Patlatacağım 100 bin lirayı ama diyor ki devlet hayır 100 bin lira değil bu 15 bin de benden olsun bizim olsun diyor. Bizim olsun, üreyişli olsun diyor. Ve devlet gerçekten orada %15 oranında size ne sağlamış oluyor? Katkı. <gülüyor> Eğer merak ediyorsan. Neye güldün Fahir? En son Oraya boşluk iyi, bırakacaktım. Boşluk <gülüyor> bırakmayı unuttum. Hesabı... <gülüyor> sağlamış oluyor. Katkı <gülüyor> Orada bir boşluk bırakmıyor muhtemelen. <gülüyor> Heyecanlandın tabii. Sen de haklısın Fahir. 15 bin lira Orada Oradaki söyleyeyim. parayı hemen erken almak için Emlize o zaman yapıyorsan? 15 yaşında evlendir çocuğu. Biriktirdik orada. Ne kadar var? 70. Evlendir. Bir şey diyeceğim 100 bin lira böyle zaman içerisinde mi birikmesi gerekiyor? Zaman içerisinde Onların şeyi belli mi? Standartları belli mi? 100 bin liranın böyle bir 18 yıl içerisinde Ben yüzde hesap yapın kolay yapın diye ben anladım Erkek çocuk kız çocuk fark ediyor mu? Bakayım fark etmiyor Erkek çocuğun da çeyiz oluyor değil mi? Artık evet ya. O da ayrımcılığa da son. Pozitif ayrımcılık, negatif ayrımcılık. Ayrımcılığın... Senin şahsi hesabında mı duruyor peki fa 100 bin lira? Sana Ali Tezel gibi davranıyorum şu anda ama. Şahsi hesabında mı? Yine hesabı de için... sormak istiyorum. hesabında. Çocuğun çeyiz, hesabında. Çocuğun çeyiz ha, tamam, hesabı. Tamam çocuğun şahsi hesabında mı oluyor yoksa böyle çocuğun bireysel emeklilik gibi gidip duruyor. yatırıyor bir yere? Gidip yatırıyorsun. He. Postanelerden de yatırma şansına sahipsin. ha o iyi, o iyi oldu çünkü hep kuyruk Doğal oluyor. Doğalgaz alırken çeyiz hesabına da yatırmışım. Evet, çocuk 5,5 yaşına gelinceye kadar haftada 30 saate kadar kısmi zamanlı çalışma imkanı veren bu müjdeyle hmm. e, programımız devam ediyor. E, ondan sonra kreş açan patrona teşvik. Mesela bizim de bir sürü çalışanımız var. Çoluğu var çocuğu var. Evet biz doğru. Bizim kendi çocuklarımız da var. Ne yapıyoruz biz? Hop yan taraftaki binayı alıp kreş, kreş açıyoruz. açıyoruz. Alsala bir gelir daha kreşin kadar... başına da Ege Kayacan'ı koyuyoruz Vallahi, rahat bakarım. ediyoruz ya. Bir de televizyon isteyeceğim sizden. Televizyon varken çok rahat çocuk bakarım. Ne, baby TV mi koyacaksın? şey açarım. Ha. Tamam. Biraz da şimdi büyüklere. Biraz, Biraz da magazin de programı dere. seyredelim diye. Ee, de magazin dediğim daha böyle. Konuşmalı çizgi film. Valla prematüre annesi de korunacak. Ee, kamu çalışanına prematüre doğumda ilave izin hakkı tanınacak. Örneğin 7,5 aylık dünyaya gelmiş bebeğin annesine evde kalıp çocuğuna baksın diye 1,5 ay yani oradaki erken doğuma süresi anneye Hak olarak verilecekler. E doğru. 9 ayda doğuyorsa 1,5 ayda anneye abi. verilmiş olacak. Çok mantıklı. Şu anda... E, Herkes evlenmeden... başlasın. Ben öyle diyorum yani şu... saat 9. Bugün şey cuma. Zaten hava soğuk. Hava soğuk. Şu e, anda Okullar evet. tatil. Öğretmenler bugün evde. Evet. Herkesin herkesin müsait olması lazım. Şu an evlenmeden duranlara aşk olsun. Aşk olsun valla. Evlenip de şu anda üremeyenlere... hala yüremeyenlere de çüş diyorum. Başta kendim olmak üzere. <gülüyor> Onlara da bu kadar fırsatı... Geri tepmek için çüş diyorum yani. Oktay'da Oktay da şafak attı. Şimdi başladı ufaktan ufaktan artık. Paranın şey... ucu gözüktü. <gülüyor> Demek ki bola para gösterecek misin Maymunun gözü açıldı. <gülüyor> Oktay Bey manyeli alınca şu anda pis ee... pis gülümse. Oktay 300 600 400 rakamlar çıktı. Gerçek parasından değil çocuklar ama yani ay yüzer de ya ilk çocuğa. Çüş, Oktay, çüş vallahi... benim biraz zoruma gitti kendi kendime. Oktay 100 düşündüm. 300 devletten, yüzer de bizden oh, çalışır 500. bak. E sonuçta biz bir devlet değiliz netice itibariyle şey, o kadar da beklemeyeceksin yani. Siz geriye dönük şey yapabiliyor mu Fahir? Sen mesela başvurabiliyor Hakkın musun? Adı. Atlas için. Abi galiba abi, ben bizim... başvuracağım Allah kazanılmış kazanılmış. Yoksa yedi... ne yapayım ben bu çocuğu diyeceğim. Yeni doğan mı olması lazım? Yeni, Yeni doğmuş olması lazım? Ya ben onu biraz küçük zıbınlık biraz iri doğdu bizimki diye götürürüm benimkini yerler valla. Hastan hastanenin iri doğan bölümünden zaten <gülüyor> bizimki geliyordu. biraz saçlı doğdu mu? Bu ne lan saçlar diye. Vallahi öyle. Sakallı bebeğe inanıyorsun da bu çocuğun Yeni doğduğuna mı inanmıyorsun dersin? 300. Paramı isterim, param için <gülüyor> gerekirse kurt adam olurum <gülüyor> diyeceğim. Aynen abi. Nereden alacağız paramızı? 300, 100. SGK'dan mı alacağız? Sağlık Bakanlığı'ndan mı alacağız? 500. Nereden alacağız? Abi Ulucanlar'da şey var ya, Ulucanlar'a gideceğiz, oradan kesin alırız gibi geliyor. Evet, Bence Ulucanlar. her şeyi Ulucanlar'da halledebiliriz. Doğum belgesiyle git. Büyük ihtimalle Ziraat Bankası'ndan. Ziraat Bankası veya Halk Bankası. Nereden Bank. alacaksın? Ama çünkü bankalara haksızlık etmeyin. Vakıf Bank olabilir bu Tabii, arada. Doğru. Aman bankalara haksızlık müjde, olmasın aman diyoruz. Aman müjde, aman müjde. Onun vergisi var mıdır? gazetede 300 duyuruluyordu. da. 300 işte ilk çocuk parası almaya gidiyorsun. Onun içinde %20 gelir vergisi bilmem ne falan stopajdan sonra. Eline 150 lirayla dönünce çocuğa da böyle ters bakma sonra. Mahçup, 300 mahçup. olacaktın sen 150 lira zararın var bu çocuktan. Diye. Geri verme imkanı var mı peki? Geri verme imkanı derken çocuğu mu? Mesela <gülüyor> kesinti <gülüyor> oldu. Olmadı diye mi? Kesinti oldu. Parayı evet. alırlar geri. Parayı Parayı alsınlar çocuğu. Çocuğu da alınırlar. Parayla birlikte alıyorlar herhalde. Tabii. Tabii. Neresi veriyorsa değil mi bulamadım. Vakıf banka götürüp verirsin çocuğu. <gülüyor> bir zarfla zımbalıyorlar çocuğun üstüne. Hazır üstünde parasıyla çocuk. İsteyen alsın oradan devam etsin. Ay ne kadar kötü kalpli Ege. Yani iyi ki bir devletin başında değilsin yani. Aa ben Herhangi daha bir... güzel devlet yönetecek adam var mı ya? Bakayım. A oktay var. Oktay be, bu Ülkemiz... sene siyasete gireceğim derse inanırım. <gülüyor> Ülkemiz çok soğuk. O yüzden arkadaşlar... Bu aralar yatıyoruz. <gülüyor> yatıyoruz. Saati de bitirdik. Yatışa geçelim. Herkes yatış pozisyonu alsın. Aslında soğuklarla başka türlü mücadele etme şansımız yok çünkü. Birazdan buluşacağız sevgili dinleyiciler. Çok sağ Modern Sabahlar Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Hard rock and heavy metal. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatçılar. Arada hard rock heavy metal de insanlar şey olur. Programı daha çok sever. Bunlar radyoculuğun incelikleri. Abi valla senin sayende öğreniyoruz radyoculuğu. Valla <gülüyor> kaç yıllık radyocuyum. Ben de eski radyocu sayılırım. Hala bir şeyler öğreniyorum. Hala bir şeyler öğreniyorum. Oktay'a sorsan mesela. O Oktay nasıl? E, eski radyocuların durumu Bak, mu? Hard rock ve heavy metal demesi lazımdı. Yok. Adam bilmiyor yani. Abi bir de aktif radyoculuk devam ediyor ya bende. Doğru. <gülüyor> Değil o yüzden... Hmm. R-Rock ve Heavy Metal sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar devam ediyor buyurun e, Twitter'ın bir güzel tarafı daha e, Geçtiğimiz günlerde işe yaradı Gerçekten hani Twitter'ı Bazıları e, Twitter diyor Bazıları Twitter diyor Bazıları ise Twitter'ı diyor e, Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Hepsine, saygı duyuyoruz. hepsine saygı duyuyoruz İngiltere'de e, Şirketine ait bir trende tuvaleti kullanmış genç bir arkadaşımız. Tamam. Buraya Kaba kadar çalışan mıymış? Yok. Kullanmış dediğim e, ya tuvaleti. Sokaktan geçerken çok, çok sıkıştım diyerek içeri mi girmiş Trene mi? Sokaktan geçerken. Tren diyorum ya. Tren evet, yolu Evet olabilir. Şirketi. Tren Tren hareket, halinde <gülüyor> Tren hareket halindeyken seyahati tamam. esnasında e, kabahatine sıkışmış. Affedersiniz büyük kabahatine. Ve, Hacetini görmüş. Hacetini görmek üzere Levebo'ya gidiyorum diye. Orada şeyde kondüktörü de sormuş. Affedersiniz Levebo nerede diye sormuş. Tamam. Onlar da Levebo'nun yerini gösteriyor. Falanca yerde diye. Falanca vagonda istediğiniz gibi kabahatinizi giderebilirsiniz diye. Bu adam da e, genç arkadaşımızla kabahatini gidermek üzere e, lavabodaki yerini almış gidermiş de e, ondan sonra bir de bakmış ki Abo! tuvalet kağıdı yok Hayda. Hayda, en korkunç şey. Pardon bir saniye, nerede bu tuvalet, nerede bu tuvalet kağıtları? Valla buyur buradan yak ve e, çaresizce tabii tuvalete de insanlar artık biliyorsunuz e, telefonlarıyla giriyorlar. Doğru. E, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye bu mesaj, çaresiz. Mesaj zaten saymış. Valla Twitter'dan mesajını geçmiş e, Glasgow'a giden 19.30 treninde e, büyük tuvaletimi yaptım, sonra tuvalet kağıdı olmadığını gördüm, tweetini atmış. Sen misin bu Twitter? İngiltere ya, seferber olmuş. Valla hakikaten hemen şirket yetkilileri Twitter'dan... Şirketi de şey yapmış. Menşin et etmiş. <gülüyor> Menşin etmeyi unutmamış. Menşin etse de etmese de bütün Twitter İngiltere'de kraliçenin önüne geliyor mu? Geliyor Geliş. tabii. Basılı halde mi geliyor yoksa... Yok ekranına, ekranına düşüyor geliyor? anlık on time dedikleri. O zaman hmm. kraliçenin haberi oldu yani. Tabii oldu, tabii. tabii. Kraliçenin haberi şirketi aramış kraliçe. Ne oluyor neler bitiyor? Toilet paper retiş... Tuvalet Demiş. Hemen yani. taklitini yaptım. Siz pas atmayınca. Sen kendin otomatikman kendi topuna girmiş oldun. Bunun üstüne oradan şirket yetkilileri hemen treni aramışlar. Tren, de, Guuu diye ani duruş yapmış. Yok duruş yok. 5 dakika içerisinde çocuk hala orada çaresizce çırpınması esnasında lak diye tuvaletin altındaki delikten bir şey uzanmış. Ney? Bir el. Bir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elin içinde de bir parça tuvalet kağıdı ile beraber ve herkes mutlu, şirket mutlu, genç arkadaşımız mutlu Berat. ve kraliçe mutlu her evet. şeyden öte. Çünkü kendi toprakları üzerinde hükümranlığını sürdüğü, hükümdarlığını sürdüğü topraklarda bir genç arkadaşımız da Rahat ve huzur Rahat içerisinde ve temiz, temiz bir şekilde. İşte Twitter'in faydaları. İşte Twitter'in faydaları gerçekten öyle. Aman diyoruz tuvalete girerken yanınıza telefonunuzu almayı unutmayınız. Hoşçakalın. Güzel bir kamu spotu olur yalnız bundan Faiz. Vallahi İngiltere'de bence gösterilsin kamu spotu. Tarım arazilerine inşaat yapmayınız lütfen. sonra girecek güzel bir kamu ben spotu Ben bu telefondan önce tuvalete hiç öyle dergiyle gazeteyle giren bir adam değildim. Niye? Dergi yok muydu sizin tuvalette, makinenin üstünde? Şey vardı, deterjan kutuları okuyarak hayatımı geçecek. Hiçbir şey de okumazdım. Hemen hızlıca e, maceranı macera yaşar. Şey yapar, çıkardım. Şimdi adeta ona bakayım, buna bakayım. En son bir de maillerimi kontrol edeyim <gülüyor> falan diyerek çıkıyorum. Bugün cuma günü ya, temizlik günü olduğu için Ege burada mikseri temizliyor elinde bir parça kağıtla. Bütün o kenarılara sıkışmış olan <gülüyor> tozları alıyor. Canım benim. <gülüyor> Tozlar şey yaptı, alerji yaptı. Bak, öksürmeye başladı. Birden çıktı çünkü. Ay bir ölüm haberi var. Üzüldük. Yıldız Savaşları Bölüm bir Gizli Tehlike'de eee CCTin karakterini oynayan adam hatırlıyor musunuz? Hayır, CCTin. Ona bir bakın o zaman. Eee Kambonfils rol aldığı tiyatro oyununun provaları esnasında ve benim de devrem olur 42 yaşındaki oyuncu aniden bilincini yitirip yere düştü ve maalesef e, hayatını kaybetti. Ee, bu şey ya buralarından böyle şey geliyor yıldız savaşlarını siz çok iyi biliyorsunuz diye hmm, ben söyledim ama o yenileri bilmem ha. bana 4-5-6'yı sor tamam onu bir ara yeri gelir oradan sonra... ölen biri olduğu zaman şey yaparız Onu direkt sana... ne o... olmuş bilincini yitirip düşünce mi ölmüş yoksa yani Öldüğü eşre artık emboli mi oldu bir şey mi oldu, mi oldu ne düşünmüş. oldu bilmiyoruz bir şeyler oldu ona göre efendim ona da ne diyoruz sevenlerine basarlığı diliyoruz <Gülüyor> zaten 3 <üç> kişiyiz <Gülüyor> <gülüyor> Yapacak da çok fazla bir şey yok. CNN'in e, insanlığın son bulacağı gün için bir video hazırladığı ortaya çıktı. Tarih belli mi hocam? Son gün için. Ben... Son gün için... Huzur verici böyle rahat bir video mu? Yoksa, Yoksa video... neler yaptık? Video... Yok korkuya gark edecek bir şey var mı yani? Videonun içeriği belli değil. Yani onu, onu demişler. Sadece ee... CNN'in sahibi biliyormuş. CNN'in sahibi iki kişi daha biliyormuş ama hangi iki kişi olduğu belli değil. Yapımcı ve yönetmen. O, oyuncular bile bilmiyor. Ee, bir şeyde oynadık yani ama bilmiyorum. Kıyamet videosu nokta avi <gülüyor> diye onu şey yapmışlar. Kıyamette televizyon seyreder misiniz abi? İşte kıyametten hemen önce eğlenceli bu. Kıyamet kopacak. Ne yapacaksın? Ailecek açarsın televizyonu. Kıyametin kıyamet olduğunu anlamayabilirsin. O yüzden de ne oluyor ya falan deyip televizyonu açabilir. Şey abi, gibi mi? Kıyamet günü dediğiniz Judgment Day mi? <gülüyor> <gülüyor> judgment Day. Şey yalnız olacak. Orada? Dünyanın son günü. Böyle yavaş yavaş gerilen bir gün olursa şey bayağı da soğudu hava. <gülüyor> belki başladı şu anda. Bizim o termometre 18'e indi. 35'e indiğinde iyice soğudu. Yani Hala şey konuşmayalım. Kartımız 300 liralık alıyorsun da sonuna kadar kullanılınca bir daha alabiliyorsun falan diye konuşurken dünyanın sor. Gerçi o zaman bütün paramla ben kart alırım. Ha, bir tane blog sahibi bunu iddiayı ortaya atmış. Hmm. Michael Balaban. Hmm. Hmm. Hmm. Ee, düşük çözünürlüklü bu kısa videoda. Ee, bir ne bu? Amerikan askeri bandosunun acıklı bir Hristiyan ilahisi olan ve Titanik batarken de gemide çalındığı söylenen... Tanrım sana daha yakınımı çalarken görülüyormuş. O bizim şeyimizde var Tanrım mı? Tanrım tek başına koyma kulları. <gülüyor> o, onu çalamıyorsak onu çalalım. Yani birini çalalım ya güzel yani bir şey. birisi şey olur kıyamet havasına girer. Saçma sapan şeyler yapar. Çalmıyor. Evet hakikaten. hakikaten. Ee, ondan sonra kararıyormuş görüntü. Ondan <gülüyor> sonra da insanlığın sonunu getirecek olaya dahil görüntülere de Onu bir durdurarak bilmeden... İnsanlığın sonunu getirecek olaya dair görüntülere, şimdi de görüntülere geçiyoruz diyerek e, o görüntülere geçilecekmiş. Yani o şeyin başı hazır. E, videonun başı hazır. O görüntülerin ne olduğunu ya birileri zaman biliyor gösterecek. bize söylemiyor ya da onu zaman gösterecek. Hmm. E, ondan sonra böyle bir şey var. Kıyamet günü kimin teyit edileceğini de e, sorgulayan Michael Bay şöyle devam etmiş. Elimizdeki tek şey dünyaya romantik bir veda. Bence daha romantiye gerek yok. Zaten herkes ölüyoruz Dünyanın sonu geldi falan diye üzülür. Böyle neşeli bir şey. Mesela eski e, Zeki Alasya Metin Akpınar videolarından geceler mesela olabilir. reklamlar bir, olabilir Reklamlardan mi? da bir iki bölüm olabilir. Ay çok güzel. Ne seyrederdin son bir program seyrediyor olsan Ege? Son program. Oo, ne seyrederdim ne seyrederdim. Ya böyle şey Şimdi oldu. Şimdi bir kere dizi seyretmezdim. Heyecanlı yerinde kalacak. Öbür bölümü seyretmeden şey oluyor dünya patlıyor valla ben geçen gün şey seyrederken kesin ben bir Türk filmi seyrederdim şeker parayı seyrettim geçen gün çok güzeldi ya çok eğlendim gene öyle de güzel kaliteli yerinde açmışım ki baskın var <gülüyor> kısmından itibaren izledim Allah'ım bir neşe bir neşe bir neşe veya şeyi seyrederdim yani neşeli günleri seyrederdim o da olabilir bence 12'yi seyrederdim herhalde çünkü daha seyretmedim onu kıyamet günde saklayım ne dersiniz vallahi güzel da güzel, güzel mantık Alayım orijinal DVD alacağım bir daha mı geleceğiz dünyaya diye orijinal DVD alacağım Oktan Bir çılgın tamam abi. sorarlarsa da ya gittin o kadar parayı bunu mu aldın falan derlerse bunu de. bir lazım olur bir şey olur diye koyacağım bunu en son. Öyle şeyler olursa yalnız güneşin patlaması falan böyle e, şeyler ne derler dalgalar elektron dalgaları elektron, Neyse, bilmiyoruz. Elektro manyetik. Olacağını da bilmiyoruz ama. DVD bozar mı? Tabii i̇şte çalıştıramazsın. Ne olacağını bilmiyoruz ama yani kıyamet günü de ne yaşanacağını bilmememize rağmen. Kıyamet günü olduğunu anlar mısınız siz? O konuda kendinize güveniyor musunuz? Yoksa sadece kendiniz ve komşularınızın başına gelen Benim bir şey mi? Benim hayvansız özelliklerim biraz fazladır. Ben anlarım direkt. Huzursuzlanmaya başlarız ilk başta. Sonra böyle bir kıpır kıpır kıpır kıpır. Aslında Ege'de de var o hayvanlık. Tabii. Yani hayvansal güdü anlamında. Kimse da... selam vermem ben öyle bir <gülüyor> adam. <gülüyor> öyle değil canım yani sen... <gülüyor> Bir işte senin oluyor ya böyle mesela havanın Bacakı. soğuyacağını bacaklarını öfelersin bir durduk. Zaten şey sendromu yok mu sende? Huzursuz Huz, bacak. Huzursuz bacak. <gülüyor> bu sürekli bir huzursuzlanma bir şeyle ben derim ki aha Ege'yi gözlemlemek yeterli. bunu Bunun hareketleri bir şey başladı kesin bir şey olacak diye. Dün geçen gün ben söylüyordum işte bu sürekli öfeliyip duruyor soğuk mu diyordu da havaların soğuyacağını ben Anladım. o zaman idrak edememiştim. Bu kadar soğuk değildi doğru. Bu kadar soğuk değildi. Kıyamet. Ben hala oradayım. Vallahi çok kafam bık şu anda meşgul ediyor. Oktay bırak lütfen. Kıyametin kıyamet olduğunu anlarsın. Bütün insanlığın yok olacağını anladığın zaman onu anlarsın eğer bir başka durursun o an. Yani böyle bir... Duruşun değişir. Bir duruşun değişir bir ya. dikleşirsin Yapacak şöyle. Yapacak bir şey yok efendim falan diye. Dik yani... mu diyorsun? Ne diyorsun Oktay? Net bir patlama, çatlama, bir yarılma olacak onu da bilmiyorum Dimdik yani. Dik mi dururum diyorsun? Ne diyorsun? Yani o, mesela e, şimdi... Trof göktaşlarıyla başlarsa bu iş ha. fi fi fi fi fi sağa sola göktaşları mesela sen bana doğru koşuyorsun aramıza bir tane göktaşı düşüyor Evet. Hani öyle bir durum olursa ben şey derim tamam oktay koşma koşma, <gülüyor> koşma artık bekle orada ya oraya düştük ya buraya yani şey diyor ki benim oranın güvenli olduğunu ben sana şey yapamam Aa, orada senin oktaya hemen şey söylemen gerekiyor bir göktaşının düştüğü yere ikinci bir göktaşının düşme olasılığı yok sen o cümleyi kurarken de <gülüyor> düşebilir kafanı. E bana düşebilir de Oktay. Bir de en kurt. son ettiğim lafın bu olmasını da istemem ben. <gülüyor> hem kendimin hem de sevdiğim bir insan. Bir gökteki düşerken ikinci bir göktaşı... <gülüyor> Yazık ya, adam çok. Yani son lafı bu oldu falan diye. Onu Ay biraz da... güzel şeylerden bahsedelim. Ama Sen açsın. Judgment <gülüyor> Day. Bu açtı. Bu bak... Ayağıyla gösteriyor beni şu anda. <gülüyor> Japonya'da geçen yıl patates kızartmasında diş çıkması nedeniyle... Müşterilerden özür dilemiş e, Ünlü bir Franchise e, şey, şey firması zinciri evet, Zincir Osaka'da müşterinin şikayeti üzerine Diş ne ya? Diş çıkmış ya Takma diş falan mı? Normal gerçek insan dişi Serses kıyamet konusunda geri evet, ya Bu için <gülüyor> bulandı Yemekten çıkan nesneler hmm. Bir ustanın geldiğini düşün Ağzımda bir tane düşündük <gülüyor> <gülüyor> Efendim 3 kişiyiz Geçemedik Dişimizi de diş düşürdük Hemen açıkladık kendisine <gülüyor> Bir tatlı ettik. Ettik. tatlımızı da ikram ettik <gülüyor> tatlı ikram ederek halledemeyeceğin bir sorun olmadığını inanmak ne güzel bir şey 28 dişimiz var yetmiyor bir tane düşürdük sorun zaten yok zaten efendim mi arkadaşın dişlerinde sorun var efendim Biz başınızı şişirmeyelim efendim. başınızı şişirmeyelim de reklamı da şişirmeyelim saat 25 geçiyor 1'in 20 reklamı için hay hay, 25 hay bence hay. ideal o zaman sevgili denizler bir şehir bülteninde dinleyelim ne oluyor ne bitiyor sonra devam edelim buyursunlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Amanın komşular <gülüyor> Yetişin ha dostlar Modern Sabahlar'da gazetelere bakıyorlar Buyursunlar hmm. hmm. O hmm. kadar bağırdım sizin için. Bir pas atmıyorsunuz ya bir bin bir surat özelliğimi göstermemi için. Vallahi orada bizim hatamız oldu. Yani ya pek çok gibi. isim geçti hiç bir tanesinde pasatlar. Yani atmadım. şu Karkı da adam abi. Şu Hayır, yapabilirsiniz. Adam i̇lla, haklı. İlla konuda şey olmasına gerek yok mesela herhangi bir konuyu Fatih Hoca'ya sorabilirsiniz falan gibi ve Asım Can Gündüz bu konuda ne diyor yani hani. Tamam abi. En flash. O aklımızda e, da. lan. E, üç üç buçuk dakikaya kadar soracağız onu. Merak etme, için rahat olsun. Bolu Dağ geçit vermedi. Ee, sizce neden hmm, geçit vermez? Bolu Dağ geçit vermeme özelliğiyle ön plana çıkan bir dağımızdır. Ankara yönü ve İstanbul yönünden fotoğrafları şu anda e, yansıtıyoruz. Ekranımıza yansıtıyoruz. Ekranımıza evet. yansıtıyoruz. Yoğun takip var edersiniz. bakıyorum. Pişt. Pişt. Pişt. Evet. Pişt. Şuna baksana kaç santim Oo, bu kara abi? baya bayağı var. 3 3 Yaklaştırıyorum ya. ben. 4 saat sonra alabilir misin? İşte şimdi açıldı bakra yol. Biraz evet. Dört Şu saatlik, anda biraz açıldı. 4 saatlik bir kapama mı söz konusu? Kapama oldu. Ee, Bolu dağ Tüneli girişi. yapıyor insanlar yönlü... otobüste mi kalıyorlar yoksa tesislere mi hücum ettiler? O yok canım. Araçların içinde ve kenarlarda. Kenarıya çeker orada beklersin. Ara, araçların içinde hakikaten çok şey. Ee, yani bu soğuk havayla beraber e, trafik sıkışmaları. Ee, bir de şehirler arası yolda kalmak galiba çok... En çirkin korkunca. bir şey. Çok çirkin bir şey. Kiçi boynuzuyla beslenmek zorunda kalırsın saatlerce. Geçer keçi boynuzunu işte. nereden bulacaksın ha? Yo, kenarında satılır. Bak, satılır. Satılır. Tabii canım. Karla, karla veya görümceme sevgilerle görümceme <gülüyor> sevgilerle <gülüyor> havlularla sarılıp orada bekleyeceksin saatlerce. Karla beslenen satıcılar var ya. Görümceme sevgilerle o satıyorlar. Canım görümcem diyor. Canım görümcem, canım enişte yani. eniştem. Hmm, onun dışında e... şu anda açık mı Oktay? Rahat mıyız? Yani İstanbul'a anda... gidecek olan vardır, Yok, dönecek olan vardır. Değil abi, gidin mesin. Gitmeyin Gidilmesin, gelinmesin diyor e... uzmanlar. Uzmanlar ve ne Bolu'da... bunlar. Bolu'da uzman. uzmanları. Ulaşım uzmanı. Ulaşım uzmanlarımız böyle şöyle. Uçaklar döndü mü acaba normale? Dönmüşler. Uçaklar bakayım. Zaten döndüm. uçak giderse gitsin, dönerse senindir, dönmezse Zaten senin olmamıştır diye bir laf var Fatih e Hoca'nın bu konuyla ilgili çok güzel bir lafı vardı Neydi hangi Fatih Hoca'nın ya <gülüyor> <erimin>. <gülüyor> çok iyiydi ya teşekkürler Fatih estağfurullah dinleyicilerimiz de mest oldu herhalde şu evet. anda Mestingen faciası tarihteki ikinci facia yani bu <gülüyor> sabah radyo açtık <gülüyor> <gülüyor> tatlı tatlı dinliyorduk bir an bir şey oldu bir mest olduk sonra toparlayamadık <gülüyor> Ay, o zaman ben size biraz da yurt dışından e, bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Buyurun. E, herkesle bir şey olsun özellikle e, ilişki yaşayanlar. E, aman gözlerini dört açsınlar aman, aman diyorum. Aman kimselere söz vermeyin diyoruz. Amerika'daki Ohio e, eyaletinin e, Ohio Üniversitesi'nde bilim insanları çok fazla... Amerika'nın buğday ambarı Ohio diye geçer. Doğru. Tabii. Bizdeki Konya'ya tekabül ediyor. Eee... Bilim insanları şöyle diyorlar çok fazla selfie çekip bunları sosyal medyada paylaşan erkeklerin psikopatça eğilimleri diğerlerine nazaran yani diğer erkeklere nazaran biraz daha fazla. As fazla Az. fazla. Ben zaten ne diyorum yani selfie çektikçe adam rahatlıyor. Normalde psikopatlık yapacak onun yerine selfie çekecek Selfie çekeceksin Psikopatlık yapmasını mı tercih edersin? Selfie çekip koymasını mı? Ben <gülüyor> bir alan bir İkisini de tercih etmem. Fotoğrafta bir tek sen olmazsan senin çektiğin şey selfie mi sayılıyor yine? Ya kendi işte fotoğrafa bakarak kendi sen çekiyorsun kendi çekiyorsan her türlü selfie Ama girer. yanında birisi veya var, birileri selfie var. Girer. O da selfie'ye mi girer? O da selfie'ye girer. Giriyor. Fotoğraftan birinin çekmesi. Fotoğrafta gördüğün biri İtalyan çektiği bir anda, anda Selfidir. Bunun adına selfie. Uzmanlara göre bu erkeklerin empati eksikliği, narsizm ve fevrilik gösterme eğilimleri diğerlerine nazaran, yani diğer erkeklere nazaran maalesef 3-3,5 kat daha fazla. <gülüyor> Niye erkekler üzerinden şey yapılmış? Fevrilik olur? ne ya? Oktay çok fevri hareket ediyorsun. Yalnız bu selfie çekmek kolay bir e şey değil. senin narsizminden ben artık usandım. Bizim aramızda mesela selfie konusunda en başarılı Oktay. Evet, evet. Kol uzunluğuyla ilgili bir şey o. Yok üç aşağı beş yukarı hepimizin kolu 3 üç, üç buçuk metre. <gülüyor> doğru. Ama bir yani ne bileyim kafayı doğru açıyla eğme falan. Doğru koyuyor. Galiba bu selfie çekerken bir gerilim olur. Kafan çıkmıyor kafan yaklaş falan diye. Bir de kol şey ya sabit ya. Kolu biraz daha uzatamadığından iyice geriliyor. Bu, bu yüzden ha bir kafalar ona bağırıyor. Sen daha yak ver sen daha git falan. İşte Orada da sevrilik. Selfie yani selfie çekene değil. Fer, selfie. Ee, çekilenlerin başarısı o olur. zaman size bir yani mesela herkes ekrana bakacak ona göre bir pozisyon ayarlayacak o, o zaman o, size herkes... bir selfie çubuğu ne o birer hediye. tane mi hediye valla yılbaşında biz birbirimize ben selfie çubuğu taktıracağım zaten bir yaştan sonra nerene <gülüyor> genel, e <gülüyor> genel bak, bir yerine takacak selfie diyor. çubuğu taktıracağım selfie çubuğuyla ilgili bir yeni gelişme var ne var üç ee, 35 metre olabilir <gülüyor> e, selfie çubuklarına bir alternatif gelmiş belfi Olarak ifade ediliyor bu Bele takılıyor? Ee, kalça ve bel fotoğraflarını çekmek isteyenlere özel çubuk Kalça ve bel <gülüyor> fotoğrafı çekmek ne demek Oktay 79 Bey? 79 dolara 42 e, yaşındayım kalça ve bel fotoğrafımı bugüne kadar Hiç çekmedim çok merak ediyorum İşte artık ayağına kadar geldi bu fırsat Hayır Hanımlar müjde bel fi çubuğu geldi Çubu en büyük özelliği Kullanıcıların bel ve kalça bölgesini çekebilmek için Katlanabiliyor olması Kalçamdaki fazlalıkları göstermek Neyi Ne yapmaya çalışıyorsun? Bel fi ismini biz koyduk herhalde çünkü bildiğim kadarıyla niye canım? Dünyada beldiye geçmiyor ya benimiz. <gülüyor> ne olarak geçer ben Sen Anadolu mezunsun. Rüzit diye rist, rist. Bak bu adam normal düz ise mezun olmasına rağmen senden önce söyledi. Tekrar yapıyorum. Çünkü. Ama e, tekrar, saygıt, tekrar saygıt yapıyorum ben. Harfi bastırarak söylüyorum Rüzit. <gülüyor> Anlaşılsın <gülüyor> diye Rüzucus. <Radyo> Rüzit. <gülüyor> e, ne oluyor bunu? Peki, Allah işte şey. Yapıyorsa. Ben hiç görmedim bir de. Oktay uygulamalı olarak gösterme şansın var mı? Ya şimdi Kim Kardashian'ın bu en son şeyi var Bir şey söyleyeceğim o, Tamam kalacak Oradan şey. düşünün yani Valla samimiyetinize istinaden soruyorum Sizce Kim Kardashian'ın basen bölgeleri hoş mu? Lütfen fevri cevap vermeyiniz Hoş mu? Ben İlk soruya... soru sen biraz düşün ben Ege'ye döneceğim Ege Hoş değil hiç hoş değil. Ve özellikle insanın gözüne gözüne sokulması hiç hoş değil. Evet geçen gün şeyde havaalanında çekilmiş fotoğrafları vardı. Yani. Ben hiç görmedim. Ben Kim Kardashian'ın programını da bir kere falan gördüm. Sonrasında bana ne olduğunu da bilmiyorum Kim Kardashian. Cleo falan bilmiyor musun onları Yok hiç bilmiyorum. Aa. Yani Çok... şey Kim Kardashian nasıl popüler olduğunu da bilmiyorum. Şey Amerika'da Televizyon şovu var kendisinde. Ama Böyle işte bir sürü... o şovu yaptırmaları için onun bir yerden tanınıyor olması lazım. İşte tanındığı da. Ne foto yani. model miydi? Neydi? Ha o neydi onu i̇şte bilmiyoruz. Öyle, nasıl başladı onu bil. Mesela Ozzy Osbourne'da esas bir sonraki popülerliği şovuyla oldu da rak Yıldızı olarak reality show yaptı. Kim Kardashian'a niye reality show diye gittiler. Çok mantıklı. Oktay sana dönüyorum. Onu bilmiyorum. Hangi soru? Hoş, hoş mu? Hoş, hoş mu, mu? sorusuna bak. Evet. Valla e, Kim Kardashian'ın Basen bölgesi ayrı. Senin basen bölgen, benim basen bölgen ayrı. Yani sonuç olarak... Hoş. <gülüyor> Hoşlanan olabilir. Sence hoş mu diyorum Ho zaten. Yani hoş mu değil mi? Hoş buluyor musun Oktay? yesmin o no mu? Bu kadar güze sokulmasını hoş bulmuyorum. <gülüyor> Eğer sorun olsa. Çok teşekkür ederim. Başka sorum yok. Teşekkür ederim. Hem fikir olduğumuz için şu anda huzur içinde devam Ama ediyorum. Zannetmiyorum ki bütün dünyada hastası. Valla bilmiyorum da bütün dünya neredeyse hastası. O kadar milyon adamın hastası olduğunu bilmek bile beni rahatsız ediyor. Ne yalan söyleyeyim? Kim kardeş Robert Kardashian. Robert Kardashian. Ee, Robert Kardashian. Ünlü avukat. Sen benim kardeşimsin. Ee, onun kızıymış. Evet. Ondan sonra e, güzel para harcıyor. Ondan sonra. Ne de parayı nereden buluyor? Strisliyi var kendisinin Merhaba. Şimdi bizde olmayan selebriti bizde... mi orada? Evet. Ünlü. Paris Hilton'la takılıyormuş. Ha, tamam yılında. öyle. Ya, tamam, tamam. Yani, e... tamam bu anlaşılsa. Kim gibi var? Türkiye'de de pek çok örneği var bu şeyde. Anladım anladım anladım. Demek ki bu çubukları şey yapmayacağız yani bu hani bir şey oldu o biliyorsunuz basen bölgesiyle ön plana çıktı ve ondan sonra o fotoğraflarla Onun beraber. Onun gereği lazım olabilir öyle Herkes şey. böyle bir şey yapıyor. Lütfen e, basenimle sahip çıkın. İnsan ha. basen bölgesini de değiştiremiyor Hayır, olabilir. Şimdi... Hayır yani şimdi hoş mu değil mi onu orası bilmiyor. Hayır hoş mu bu dediğim kadar zaten şey değil. Ön planda ya. tutması yani i̇şte Hani şey öyle yapıyor. ön planda yani... tutulacak Yoksa yani... basen Çünkü gibi gelmiyor basen bana. yapı itibariyle arka planda kalması <gülüyor> gereken bir şey. <gülüyor> evet yani. <gülüyor> Yoksa o kadar arkaya niye koysunlar? Daha ön planda olacak olsa önde olurdu yani. Geri geri yürüsün o zaman. Bir reklam falan gene mi reklam? Musunuz? Ben düşünürüm vallahi. Bana gider. Hadi ben de hocam. biraz düşünüyorum. Modern, Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahların sonu sevgili sana severler. Macera dolu bir haftayı geride bırakıyoruz ve soğuk günlerle hafta sonuna giriyoruz. Pazartesi günü. Kalalım Belki gene tepede güneş olur. Olur olacak. Pazartesi sakin. Güzel. Herkes rahat etsin. Ericek mi karlar? Oo, hiç 1 gram kar kalırsa gelin benden sorun hesabını. Ay, çok güzel oldu. Güzel bir müjdeyle bitirdik programımızı. Teşekkür ederim. Kıyametten bahsettik. Bahsettik, Oradan, bahsettik. bahsettik. Nasıl bir hava olursa olsun zaten bundan herhalde sıcak olur. Tabii canım. Bundan sonra her hava 1 derece de ben ekvator iklimi diyorum. Heh. Bitti gitti. Sıfırın üstündeki her derece benim için ekvator iklimidir. B sen de beklentini o kadar yükseltme Ege. Ben yani de diyorsun. demiyorum sıfırın üstüne yani, çıkıyorum. İnsan çatlar aşağı, birden soğuktan. Bir, bir falan derece gibi. falan diyor. Hayır yani sen de bir şey söyle. <gülüyor> deme Ege öyle deme. Ama <gülüyor> ne yani, tamam. ne dedim ben. <gülüyor> ben de kendimi kaybettim herhalde. O zaman şöyle yapalım. Yarın sabah tekrar bölümümüzde karşınızda olalım. Pazartesi sabahında da canlı canlı kırmızı burunlarımızda süt canlı mükemmel bir gün I'm <laughs>